Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugünkü konuğumuz bir kaptan pilot. Aynı zamanda... Öğretmen pilot Bahadır Altan. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Ee, bugün e, biraz gökyüzündeki risklerden, hava yolculuğundaki ve taşımacılıktaki sorunlardan, acil durum yönetiminden ve e, bu konudaki eğitimlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle e, kaçırılan pilotlarımız üzerinde durmak istiyoruz. Evet, e, siz pilotlar olarak... Bahadır, nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Bu olay e, bir güvenlik sorunu, bir so e, güvenlik riski de taşıyan bir olay mıdır pilotlar açısından? Kesinlikle öyle. Yani e, eğer bu olay olumlu bir şekilde sonuçlanmazsa aslında pilot kaçırmak doğal bir eylem haline gelebilir diye düşünüyoruz. Evet. E, tabii öncelikle İki arkadaşımız için çok çok endişeliyiz. Ee, biz Sivil Havacılık Akademisi çok güzel bir uygulama yaptı. Ee, kendi sitesinde bir saat koydu. Şu anda o saate bakıyorum. 26 gün 35 dakika 33 saniye olmuş. Evet. Ee, yani bu kadar süredir iki insandan elle tuturul bir tek kaçıranların gönderdiği ses kaydı var. Yetkililerin açıkladığı bilgilere maalesef güvenemiyoruz çünkü çok yuvarlak rakamlar. Biz yaşamlarından da endişeliyiz başta aileleri olmak üzere ve bu sürecin nasıl sonuçlanacağından en fazla endişeliyiz. Çünkü burada bir sonuca ulaşacak bir akıl göremiyoruz hükümetin uygulamalarında. Türk Hükümeti'nin uygulamalarından bahsediyoruz. Evet, evet. Yani olayı tabii baştan baktığımızda neden bir Fransız İngiliz veya İtalyan pilot kaçırılmadı da e, Lübnan'daki bu e, evet, işte aklına, Aslında ilk akla gelen o yani çok tabii. daha etkili olacağı düşünülür. Ne bileyim bir Amerikan pilot e, daha e, sarsıcı olur diye düşünülür. Bunun sebebi var mıdır? Yani bu çok özel, somut, özel bir... tabii. Evet yani e, gene bu Eyr Kule'de İbrahim Köktener e, çok olayı toparlayan bir yazıyla bildirmişti kronolojik sırayla evet. ee, 22 Mayıs 2012'de e, Lübnan'dan İran'a giden Şii hacılar Suriyeli muhaliflerce oradan geçerken kaçırıldı bu, bu 2012'de oluyor evet 22 Mayıs'ta. 22 Mayıs'ta yani işte 15 ay gibi bir süre evet. önce evet. 11 kişiyi kaçırdılar o zaman Lübnan hükümeti Türkiye hükü o kaçırmanın bir gerekçesi var mı? E, bu tabii işte Şii ve Hizbullah çelişkisinden kaynaklanan, kaynaklanan. Suriye'deki e, iç savaşa dönüşme tehlikesi olan çelişkilerden evet. kaynaklanan bir kaçırma. Kaçıranlar da ÖSO e, yanlısı. E, Suriye'deki muhalifler, Fesat evet. karşıtı güçler. Evet. E, Hizbullah da e, Suriye'ye müdahaleye ve E, bu şeye farklı bir pencereden bakıyor. bakıyor doğru. E, Lübnan'da etkili olan Hizbullah. Peki o kaçırma ile birlikte ne istediler? Bir e, para mı talep ettiler? Fidye mi talep ettiler? Tamamen Yoksa... böyle bir e, Suriye'deki gerginliğe bağlı. Bir bağlı şey. bir. Bir talepleri yok, bir para evet. te, şey e, talep etmediler ancak. Türk hükümetinden yardım istedi. O zaman Lübnan hükümeti. Biz de bunları tabii pilotlar kaçıldıktan sonra detayını Lübnan hükümetinin açıklamalarının arasında gözlüyoruz ki. Satır evet, evet. Lübnan hükümeti diyor ki bizim 11 hacımızın iadesi konusunda Türkiye hiçbir e, gereken ilgiyi göstermedi ama biz ilgileniyoruz diyor. Evet. Şimdi bu, bu birçok anlam taşıyor. Yani o zaman iki kişinin iadesi sağlandı ama dokuz kişi hala Suriyeli muhaliflerin elinde esir durumda. Evet. 12 Mayıs 2012'den 12'den. bugüne kadar. Evet. Şimdi bundan sonra Suriyeli kaçırılan hacıların aileleri bunları defalarca açıkladılar. Aslında bu olay gene Köktener'in sözüyle Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. bellidir şeklinde bir şeyle başlıkla anlattı. Anlatıyordu bu yazı. Ocak ayında 2013 Ocak ayında bu aileler ...Türk Hava Yolları bürosunu bastılar Beyrut'ta, Genel camlarını kırdılar, bu tepkiyi gösterdiler. Yani kendi ailelerini kaçıranların sorumlusunu Türk hükümeti olarak, Türkiye olarak gördüklerini... ...ve Türkleri hedef alacaklarını açıkladılar. Yani evet. bu olay geliyorum dedi ve hiçbir tedbir alınmadı. Evet, Yani tahmin edilebilir bir olaydan evet. bahsediyoruz. Ee, örneğin olay olduğunda Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu'nun bir açıklaması var. Diyor ki biz hiçbir tehdit almadık. Neden bize hedef aldılar? Böyle biz e, yani böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Böyle bir şey hiç başımıza gelmedi şimdiye kadar gibi bir açıklaması var. E ama şey basılmış. Evet işte. Yani bu, bunlar tehdit değilse, evet. e, bunları tehdit olarak algılamayan bir güvenlik anlayışımız var. Esas sorun burada. Evet. Tabi niye biz tehdit oluyoruz? Bu çok açık. Türkiye'nin bugün izlediği komşularıyla düşmanlık ha. politikası esas bu bizi giderek sadece pilotlarımızı değil bence Türk vatandaşlarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesi giderek aynı İsrail yurttaşları gibi veya biz Amerikalılar gibi. Belli bölgelerde hedef haline getireceği. E çok almış. normal tabi mesela bizim tır şoförlerimiz aynı riskle karşı evet. karşıya kaldılar. Irak'ta. Irak'ta ve keza Suriye'de. Suriye'de. Hı hı. Zaten gerçekleşen olaylar bunlar. Çok doğal tabi böyle bir politikanın sonucu. Hele ki komşu bir ülke yani ilişki kurmasanız olmayacak... Dünyanın bir başka tarafındaki bir ülkeye çok az sayıda Türk vatandaşı gidiyor olabilir ama burası sizin sınır komşusun, komşunuz. Birçok ilişki var. Evet, Tabii. E, e, Türk Hava Yolları'nın e, bu tür bir açıklaması e, biraz da e, yani bunun sorumluluğundan kaçmaya mı yöneliktir? Nedir, niçin böyle bir açıklama yapıyor Türk Hava Yolları? E, Ya Tabii yolları... bir, tedbir, bir tedbir alınmamasının gerekçesini bence böyle açıkladığını e, düşünüyorum. Peki e, bir haritası. tedbir alınabilir miydi? Bu kaç, bu Tabii türlü? alınabilirdi Hı. ve benzer olayları aslında tehdit olarak algılayan e, ve kendi ekiplerine bu konuda çalışmalar yapan, briefingler veren, tedbirler alan, oteli ona göre değiştiren, otel güzergahlarını her uçuşta farklı farklı değiştiren şirketler var. ...bir yerde bir tehdit algılandığı... Uluslararası şirketlerden bahsediyor. Havayolu evet, şirketlerinden bahsediyor. Havayolu şirketlerinde. Evet. Aslında havayolu şirketlerinde olması zorunlu olan... ...iki bu güvenlikle ilgili... ...iki birim var. Biri Security Management System diye geçen... Evet. ...biz onu güvenlik olarak... ...bizde güvenlikle emniyet aynı... ...eş değer, eş anlamlı kelimeler gibi anlaşılıyor. Aslında biraz da o bir karmaşa yaratıyor. Yani Security Safety diye uluslararası havacılık dili biraz İngilizce olduğu için söylemekte bir mahsur görmüyorum. Biz Erbette. onu security'i güvenlik, safety'i de emniyet olarak. İkisi e, arasındaki fark ne? Tabi biri işte security veya güvenlik dediğimiz şey e, bu tür benzer terör eylemleri gibi. Geleceğe uçağın, dönük. Ciplerin, evet dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı güvenliği. Evet. Ama emniyet dediğimiz zaman burada Uçuş emniyeti gibi, kaza gibi olaylara, insan hatalarından kaynaklanan olayları engel olmak gibi bir evet. emniyet anlayışı doğuyor. Birisi senaryolarını kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şöyle şöyle risklerle karşı karşıya olduğuma göre başıma şunlar gelebilir diyorsunuz. Güvenlik önlemlerinizi alıyorsunuz. Diğeri ise normal hayatınızda işte... Ee, ne bileyim e, arabayla yola e, çıkarken e, tekerleklerinize bakarsınız, lastiklerinize evet. bakarsınız. inik midir, değil midir o, diye. Emniyet Buna mi emniyet diyoruz. Doğru. O Aslında Türkçe'de de bu böyle ama, evet. ama e, işte o iki şey çok bazen. Evet, işimize geldiği kadarıyla. Evet. Bu iki evet. kavramın üzerine oturmuş e, yönetim sistemleri olması gerekiyor. Biraz işte. önce bir şey dedin. Dedin ki e, dünyada bu tür önlemleri e, eğer E, riskte olduğunu düşünüyorsa kendi ekipleri e, önlemleri alan e, firmalar var, kuruluş, evet. havayolu şirketleri var. Mesela Hı. bunlardan bir iki örnek vermemiz mümkün mü dinleyicilerimize? E, iki yanılmıyorsam iki buçuk yıl önce Hindistan'da e, bir şehirde yatıda ekiplerinin olduğu bir şeyde bir ...terör saldırısı... Saldırı tabii, tabii, şeyde, bombay'da olan... E burada 28 kişi hatırladığım kadarıyla... E, ...yaşamını yitirdi. Doğru. Uçuş ekipleri ne yakın... ...bir yerde ve belki de onlara... ...aslında hedef alan bir eylemdi. O zamandan önce... ...böyle tedbirler, başlayan tedbirlerini... ...görüyoruz. Yani... E, ...örneğin Siviseyir'den... ...bir kaptan arkadaşım var. Ondan... ...edindiğim bilgidir. Her gün... ...bize... Hem değişik e, güzergahlardan otele gidileceği, hangi kafeteryalara gidilebileceği, nerede yemek buradan uzak durulması gerektiği işte konusunda briefingler verilip bilgiler veriliyor ve uçuş ekipleri başta olmak üzere kendi aldıkları yerdeki tedbirler oteli değiştirme gibi e, tedbirler dışında uçuş ekipleri sürekli bir bilgi akışıyla e, bilgilendiriliyor, briefing veriliyor. Bu işte... E, güvenlik yönetim sisteminin yerleştiğini ve çalıştığını gösteriyor. Bu evet, mesela İsrail kendi vatandaşlarına bir e, savaş ihtimali doğduğu için hemen e, gaz maskeleri dağıtmaya başlıyor. Bu son yeni yani Suriye'deki e, olaylarla ilgili olarak ama bizim sınır e, bölgelerimizde bile böyle bir önlemin olduğunu görmüyoruz yani evet. bir savaş çünkü, kapımızda gibi görülüyor. Evet sa hariç. savaş e, olursa kimyasal e, silah kullanılması ihtimali var diyor ve e, kendi vatandaşlarını o açıda koruma altına alıyor. Evet, evet bizde şimdi... ise e, Türk Hava Yollarının e, ofisi e, basılıp Bir protesto hareketine sahne ediliyor. olmasına rağmen. Bütün Türk rağmen. vatandaşları bundan sonra hedefimizdir. Bunu açık açıkta söylüyorlar. söylüyorlar şimdi, şimdi bunları diyor. tabii tehdit olarak sadece yönetim kurulu başkanının alması mümkün değil. değil bir sistem tabii. oturmuş olsa ha o zaman bunu bir tehdit olarak alıp ne tedbirler almamız lazım diye düşünen bir ekip olması lazım. Evet. Biz şimdi bundan hareketle Sivil Havacılık Akademisi diye kurulmuş, sivil tamamen bağımsız... Kimler çalışan, kurdu bunu? Bunu kendi mesleğinde, havacılık mesleğinde deneyimli, e, ben de kurucuları arasındayım. E, bu işe gönül vermiş. Tecrübeli. Yani pilotlar var. Pilotlar var, teknisyenler var, e, bilim insanları var. Mühendisler e, var. Havacılık tıp e, fizyolojik eğitim merkezinin kurucusu Muzaffer Çetin Güç var örneğin profesör. E, kardiyologlar var ama amatör olarak pilot olan. Ee, arkadaşlarımız var. Bunlar bu bir gönüllü birliktelik. Akademi bir akademisyenler e, toplamından oluşmuyor sadece. Evet. Nedir bunun? internet sitesi falan evet, mı var? Evet Sivil Havacılık Akademisi e, nokta. Org diye veya, e, arandığında bulunabilir. Evet. Biz şimdi e, esas e, bu, bu akademinin amacı şu. Havacılıkta gerçekleri kamuoyuna Açıklama ihtiyacından doğdu bu evet, Bir de sorunları <gülüyor> ifade evet. etme. Çünkü evet. bir kapalı kutu gibi hep üstü örtülüyor. Siyasi otoritece belirlenen bir genel müdürlük tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla insanlar da sindirilmiş durumda. Gerçekler kamuoyundan gizleniyor. Bizim esas amacımız kaza riski taşıyan ve insan hayatıyla ilgili olduğu için akademinin amacı kazalar olmadan alınabilecek tedbirlerle kazaların önlenmesi. Risklerde olmadan. Bu da gerçekçi olmayı gerektiriyor. Yani gerçek durumu bilirsek biz çözüm önerileri üretmek amacıyla bir araya gelmiş bir ekibiz. Mesela bundan hareketle bunu aynı zamanda bir uçuş emniyet sorunu olarak ...görerek bu pilotların kaçırılması olayını bir anket düzenledik. Yani e, TEY Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklaması aslında tetikleyicidir. Bu e, güvenlik yönetim sisteminin işlemediğini gösteren bir şey bu veri. Ama bir de bizzat uygulayıcılara soralım diye... E, e, ...kaptan pilot Engin Aksüt İsviçre'de e, akademimizin koordinatörü şu anda... ...o arkadaşımızın büyük emeğiyle çok küçük bir anket yaptık pilotlara... Bu, Bu ankete, uçuş pilotlarına yaptık. Evet yani, Türkiye'de evet. yaptık ve bir hafta şu açık kaldı internet üzerinden 206 pilot katıldı. Yani bizim aldığımız sonuçlar tahminimizden de kötü çıktı açıkçası. Evet. Örneğin sormuşuz pilotlara e, şirketiniz e, işte Beyrut'a uçuyor mu bunları geçiyorum ama güvenlik departmanı var mı şirketinizde? Yeterli mi? Size sürekli bilgi akışı sağlanıyor Sağlıyorum. mu? Bu departman çalışıyor mu? Yüzde doksanı hayır veya fikrim yok demiş. Pilotların yüzde doksanı evet. şirketlerinin bir e, güvenlik birimi e, olmadığını veya fikri olmadığını bu ikisinin toplamı. Yani evet. fikrim yok. Böyle bir departmandan haberi Allah Allah. bile yok pilotun. Çünkü bu departman, e, bu bölüm çalışıp da bir şey üretmemiş onlara. Bir bilgi vermemiş. Sen e, daha önce benzer bir sürü saldırı var. Örneğin Afrika ülkelerinde silahlı saldırılara uğradığı uçuş ekiplerinin arabaları tarandı. Ha bu şey de gökyüzünde olan saldırılar değil. ki yerdeki, şey de, onun e, yani bu güvenlik uçuş emniyeti evet. apayrı bir evet, e, tabii. problem tabi. Akademinin esas amacı uçuş emniyeti ama e, bu da bu da tabii uçuş uçuş birebir karşı karşıya kalınır bile uçuş emniyetini zaten. ilgilendiren bir şey. Bu e, sistemin oturmadığını gösteriyor. Yani e, ne yapmalı diye de sorduk pilotlara ilerleyen. E, sorularda var. O, ona da girdiğimizde soracağım ama bu pilotların büyük çoğunluğu yine kendini güvende hissetmiyor. Beyrut'a gittiğinde. Başka meydanlar da var. Örneğin genel olarak Afrika çok e, şikayet edilen bir ülke. Kabil, Lagos, Nijerya örneğin, e, Somali en fazla riskli gördükleri, gördükleri... ülkeler. Evet. Ama buralara seferler yapılıyor. Burada ekipler ...havaalanından işte kalacaklar... ...konaklama yerlerine gidip... ...oralarda dinlenmek durumundalar... ...ve çok riskli yerler... ...yiyecek, içecek, tabii yani... Evet. ...yani e, şirket yöneticilerinin... ...aslında temel görevi... ...çalışanlarına güvenli ve emniyetli... ...ortam yaratmak, bu ilk görevleri... E, ...bizi harekete geçiren... ...bu anketi yapmaya ileten... E, ...esas motive eden şey... Biz burada çok büyük eksiklikler görüyoruz. Peki bilenler çıkmış mı? Var, var diyenler var evet, mı? Evet çok az örneğin tam rakamını vereyim. 6 pilot evet var demiş. 6 pilotta Evet bu Şimdi, şirkete göre değişen bir şey midir yoksa? Burada şirket ayrımı yok. Aslında bütün e, şirketlere açık yapıldığı anket. E, ben örneğin kendi şirketimde biliyorum bir birim var. Başındaki elemanla örneğin bu olaydan sonra bizim şirket ne yapıyor neler yapılıyor diye bilgi aldığım için böyle bir departmanı biliyorum daha önceden de benzer ...brifingler yapıldı evet. bu tür bazı yazışmalardan haberdar örneğin hangi şirkettendir evet diyenler bilmem ama ama ağırlığı katılanların çünkü katı, kaçırılan pilotlar da Türk Hava Yolları'ndaydı dediğim gibi yönetim kurulu başkanının açıklamasında zaten ...bu Doğru. şeyini buluyor, oturuyor... ...bu Doğru. verilerle örtüşen bir şey... ...doğruluyor bunu. Ama böyle bir birimin... ...olmaması mümkün değil evet, değil mi? İşlememesi mutlaka vardır birim... ...ama evet. kağıt üzerinde olması hiçbir anlam teşkil etmiyor. Tabii. tabii. Örneğin uçuş emniyet... ...birimleri de vardır... Ee, ...ve bunlar nispeten... ...iyi çalışırlar. Yani çünkü biz... ...çok e, acı deneyimler... ...ediydik. Yani bu şey... Şi... İşte biz en son programı 25 Mart... 2009'da yapmışız seninle orada Bir, da Amsterdam'daki Türk hava yolları evet, evet kazasından sonra Boeing kazasından sonra yapmıştık evet. Evet. umarım bu olay da böyle acı sonuçlar doğurarak bize ders e, vermesin evet. e, pilot arkadaşlarımızın kurtulmasını yürekten diliyorum tabi bütün arkadaşlar öyle başta aileleri olmak üzere buradaki en büyük risk de şu yani Bir tek yolu var ona doğru gidersek yani biz hükümetin izlediği politikanın eğer dokuz hacının mesela ailelerin talebi şu diyor ki dokuz hacı bizim ailelerimizi verin Böyle. serbest bırakın pilotlarınızı alın. Evet. Şimdi bu sağlandığı zaman Türkiye şunu itiraf etmiş olacak o yüzden bunu pek de taraftar olmadığını görüyoruz iktidarın şu anda. Dokuz Hacı'yı serbest bıraktırsa hükümet kendi kontrol edebildiği veya etki edebildiği Suriyeli muhaliflere... ...o zaman bu kaçırmada da sorumlu olduğunu itiraf edeceği için buna yanaşmıyor evet. iktidar. Oysa baskı yapabilir ve dokuz kişiyi serbest bırakın. Şii Hacıları ben pilotlarımı istiyorum diyebilir. Bizim isteğimiz bu. Bugüne kadar bekledi e, hem pilot camiası hem... E, de, dernekleri de belki çok da pasif buluyoruz ayrıca bu tür sivil toplum kuruluşlarını. Evet, bir şey e, hava ha, havacıların bir derneği var değil mi? Evet, pilotların <gülüyor> bir derneği var evet. Talpa diye. Talpa. Örneğin Lübnan'daki Talpa'nın eşidi olan dernek bu olayı şiddetle kınadı, açıklama yaptı ama bizim derneğimizden bir açıklama daha iyi yapılmadı. Çünkü hükümet bu olayı e, büyütmeyin aman bu olayı kaşımayın tam tabiriyle biz çözeceğiz diyerek 26 gündür oyalıyor bizi. Evet. Benim düşüncem o. Halbuki örneğin biz bir şey başlattık. Siyah kurdele takarak uçuşa gidiyor kimi arkadaşlarımız. E, Öyle mi? Ar evet. Siyah, Siyah, Siyah kurdele takarak, takarak uçuşa, uçuşa giden gidiyor bu çağrıyla buna e, ama tabii bireysel bir çağrıydı bu. Tabii. Mesleki örgütlerinin bir çağrısı olmadığı için çok geniş katılım duyurum da yapılamadı. Evet. Ama duyarlı arkadaşlar takıyorlar. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar da e, takacaklar bunu. Evet. Meslek örgütlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Yani oradaki bir operasyonla pilotların kurtul kurtulması söz konusu değil diye düşünüyoruz. Ya da büyük bir risk. Yani pilotların yaşamı riske atılıyor E bu böyle olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, bir yere bir baskınlar yapıldı. Fakat eee O bölgeden uzaklaştıkları veyahut da evet, mekandan uzaklaştıkları. Baskın yapılmadan yer değiştirildiği evet. gözlendi. Ailelerin de talebi budur. Yani öncelik e, e, biraz geç de olsa sağ salim ülkelerine dönmeleri tabii. ikisini de Murat tabii. arkadaşlarımızın. Ailelerin talebi de bu. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı'na da söylediler. Şimdi hükümetin o zamandan beri 26 gündür yaptığı, kesin bilgi olmadığı anlaşılan işte sağ olduklarını biliyoruz. Rahatla. Dün de böyle bir açıklama yaptı Başbakan evet. yardımcısı Bülent Arınç değil mi? Evet ama bunlar işte net bilgiye dayanmayan, dayanmayan hani evet. bir şeyler var da kamuoyuna ile paylaşılmıyor, gizli saklı yapılıyormuş gibi. Oysa bu bu işin gizlisi saklısı olmaz. Yani gizli saklı resmi görüşmeler mutlaka yapılır. Tabii, tabii. Ama Lübnan hükümetine Bu örgüte baskı yapıp pilotlarımızı serbest bıraktıracak somut bir sivil inisiyatifin, sivil bir baskının yapılması gerekiyor. Sadece Nedir bu? Sivil baskıdan kasıt ne? Örneğin ifhalpa dediğimiz pilotlar derneği uluslararası bir örgütlülüktür. Talpa'nın da üye oldu, bizim derneğimizin de üye oldu. Şu tek kalemde çözeceğini düşünüyorum ben. Türkiye'deki e, Talpa gibi pilotlar derneği diğer ülkelerdeki şubeleriyle beraber ve organizasyon merke uluslararası organizasyonla beraber bir tarih belirler. Bu tarihe kadar pilotlar serbest bırakılmazsa Beyrut uçuşu reddediyoruz diyebilir. Durduruyoruz. Evet. evet. Beyrut uçuşlarını yapmayı reddediyoruz diye Peki bu hava yolcular uluslararası planda böyle ciddi dayanışma gösteren Geçmişte şey örnekleri mi? var. tabii mi? Ne deriz evet. mesela? Örneğin e, Türk Hava Yolları'nda şu anda bir grev var. Evet. Ee, ama hiçbir uçuş aksamıyor. Sendikanın organize ettiği bir, e, bir grev. Ama tabii iyi organize edilmemiş, desteklenmemiş. İşte katılım e, çok düşük olduğu evet. için Sorunlu başarıya bir... ulaşmadı. Evet. Sorunlu ee, bir mücadele olduğunu biliyoruz. Evet, grev kırıcılığı var, Türk Hava Yolları yönetiminin falan. Ama geçmişte bu derneğin öncülüğünde Türk pilotları e, 90... Altı yılı yanılmıyorsam, 96 yılında üç gün uçuşu durdurdular. sif derneğin önderliğinde ama hepsinin ortak katılımla yaptığı bir adı grev olmayan ama bir çok evet, etkili iş bir. Yaptı evet, yani. iş evet. durdurdular örneğin. Evet. Bir örnek daha var. Örneğin bireysel bir örnek. Tabii bu olay bireysel bir şey değil ama Türk Hava Yolları'nın Beyrut uçuşunu yapmayı reddetti bir kaptan. Hem de yolculara anons yaparak indi uçaktan. O anda arkadaşlarının Beyrut'ta kaçırıldığını böyle bir psikolojiyle zaten uçuşa gitmesi şeydi de e, onları düşünen bir halde. Zordu, spontane bir bireysel bir tepkiydi belki ama ben bu uçuşu yapamayacağım diyerek yolcuyadan, yolcuya da bunu açıklayarak indi uçaktan. Evet. Bu çok anlamlı bir şeydi. Yani düşünün bunun bir de örgütlü yapıldığını e, dernek öncülüğünde ve uluslararası camiayı da buna katarak. ...Berut Hükümeti'ne... O, ...o örgüte baskı yaptıracak... ...bana göre tek şey budur. Tabii ki şey... E, ...siyasi baskılar yapılmalı... ...resmi görüşmeler yapılmalı ama... ...ticari Hizli baskı... ...hizli görüşmeler da de yapılmalı yok. Evet. E, bir yandan da bunlar yapılırsa... ...pilotlarımızı sağ salim... E, ...geri alabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bu yılları... Benim sorum, uluslararası yankı... ...uyandırır mı bu? Yani uluslararası... ...havay yolcular... E, camiası ...böyle bir e, şeye katılır mı? Bir boykota, boykot diyelim... ...katılmaz buna... olur mu? Bu konuda istekli olduklarını da belirten mesajlar var... ...İFALPA'dan... Evet. E, ...Uluslararası Pilotlar, Pilotlar Derneği. Derneği'nden... ...çünkü bu sadece Türk pilotlarının kaçırımı değil... ...yani bu bundan sonra yapılacak eylemlere karşı da... ...yerel otoriteleri çok sıkı tedbirler almaya getirir... Ya aksi halde pilot kaçırmak doğal bir eylem haline tabii, gelecek. Tabii. Yani o zaman Beni ne olacak? Evet, pilotlara veya uçuş ekibine, sadece pilotlarda değil kuşkusuz. Kabin ekibi de orada kaçırılabilir. Tabii. Yani o eylemcilerin biraz da kolayı tercih etmek için sanırım yaptıkları bir şey. Onca şeyi yapmış. Evet, kabin ekibiyle de, beraber evet. kaçırılabilirdi. Aynı arabadaydılar çünkü. Evet. Şimdi O zaman böyle şeylerin önünü kesmenin de yolu budur. Yani hangi ülkede böyle bir e, eylem yapılır, kaçırılma eylemi, insan haklarına aykırı bir eylem yapılırsa... ...ona karşı da benzer bir tepki doğ doğacağı için o ülke bu konuda çok ciddi tedbirler almak zorunda kalır. Gibran hükümetini ben, bana göre Kürt hükümetinin siyasi sıkıştırmasından çok uluslararası, uluslararası camianın tepki. baskısı harekete geçirir... Ve eylemciler üzerinde baskı yapar. Aksi takdirde bunun kendi dış politikasına bir koz olarak da tutuyordur elinde diye düşünmek mümkün. Evet. Çünkü Türkiye'ye başvurduğunda kendi açıklamalarında var. Biz yeterli ilgiyi görmedik Türk hükümetinden diyorlar. Evet. Esas problem bu ve çözümü de aslında bana göre çok net. Bunu yapmak da mümkün. Yani bizim e, tabii hükümetin tavrı şu. Esas onu söylemem lazım. Hükümet e, bu tutumuyla ...tepki göstermenin bu sürece zarar vereceğini... ...söyleyerek tepki gelebilecek yerleri susturdu. Başta evet. aileler olmak üzere. Aileler sustular ama tabi... E, ...devletine güvenip devlete güvenerek böyle bir şey... E, ...beklenti içine giriyor. Dernekler sustu. En başta pilotları kaçırılan Türk Hava Yolları... ...zaten emir alır gibi sustular. Oysa bunu organize edecek olan Türk Hava Yolları'dır. Star Alliance üyesidir... Der ki benim pilotlarım burada esirdir. Pilotlarım serbest bırakılmazsa eğer birlikte böyle bir şey yapalım Beyrut uçuşlarını durduralım. Durduralım diye. Bunu yani. yapması gereken en başta o zaten evet. ki anketten çıkan sonuçlarda da pilotların ve kabin memurlarının şeyleri bu. Ee, örneğin o operasyon olumsuz sonuç verir kesinlikle yapılmamalı diyor birçoğu. Ha, bu, bu da soruldu yani. Evet bunları da soruldu hmm. ne yapalım evet. ne yapılmalı diye. Devletin daha etkin hamleler yapmasını söylüyorlar. Lübnan hükümetine resmi sivil baskı, diplomatik siyasi ticari baskı en fazla öne çıkan çözüm yollarından biri. Bunları pilotlar sizin evet. sorduğunuz sorulara Anketteki yanıt soruya Anketteki soruya ne yapın ne yapılmalı diye evet. e, soruyor. Ha, bu eksik gerisi. bulunan evet. şey. Tabii bunların başında da sivil toplum kuruluşlarını benim az önce söylediğim yüzeysel açıklamalar değil. Boykot, gösteri, protesto gibi eylemlere davet ediyor. Evet, bu bloktan. talpayı kastediyor tabii. Evet. evet. Geçmişte oldu biliyorsunuz. Mavi Marmara e, olayında, olayında oldu. ne kadar geniş bir tepki tabii. örgütlendi. Tabii. Ve tabii. Öne, çok anlamlıydı. İsrail'e en fazla sıkıştıran e, şeylerden biri buydu. Evet. E, şimdi hükümet diyor ki hayır ben bunu çözeceğim. E, bir ayağa yaklaşıyor. Ve hiçbir somut adım çözüm yönünde bir umut artık. Ben hükümetten şahsen taşımıyorum. Evet, ben bu konuda yani, tamamen kişisel merak olarak da görebilirsiniz ama bazı dinleyicilerimizin de e, bu merakı paylaşacağını düşünüyorum. Tabii en ciddi risk altında olanlar sizin de söylediğiniz gibi İsrailli pilotlar. Mesela onlarla ilgili alınmış önlemler var mıdır? Lan, ne yapar İsrail pilotları böyle bir e, şey, bir hava alanında risk? ...kabul edilen, riskli olduğu düşünülen... ...bir hava alanına indiğinde... E, ...ne yaparlar, nasıl tedbir alırlar... ...hiç bilgi, bilgi var mı bu konuda? Evet, mesela onlar böyle bir yerde... ...hiçbir zaman yatıya, otele... ...gitme gibi böyle bir şeyleri yok... ...tarife ona göre ayarlanabilir... ...bizdeki evet. Beyrut'ta pilotları... ...hedef haline getiren şey tarifedir... ...yani oraya... ...12-24'te kalkar uçak... ...örneğin evet. artı eksi olabilir... İşte bir buçukta oraya varır. Sabah oradan uçağın dönüşü 0506 gibidir. Bu aradaki zamanda otele gidip biz buna açık mesai deriz. Evet. Kısa süreli dinlenir. dinlenir veya daha uzun olabilir. Yani Mesal... aynı ekip geri getiriyor. Aynı ekip uçağı geri getirir. Evet. 12'de dönende var. Bunun gibi bir tarife. Öyle olur ki burada beklemeli değil de gidip gelme şeklinde tarife saati ayarlanarak riskli bölgelere... Yatı olmayacak şekilde çünkü havaalanların büyük ölçüde korunan alanlardır. Doğru. Havaalanından çıkmadıktan Hatta sonra. Hatta birçok havaalanında artık otel var yani yandan evet, otelde geçiyorsunuz. Tabii bunda Doğru. maddi kaygılar da var. Yani evet. hangi otel daha ucuzdur bu öne çıkabilir örneğin kimi şirketlerde de. Evet. E, oysa bundan daha büyük bir maliyet olabilir Doğru. mi? Yani siz güvenliğinizin riskli... E, riskte olduğunu bütün dünya duymuş oluyor. Aslında bu Türk Hava Yolları'nın da itibarını zedeliyor. Elbette. Hele ki pilotları daha uzun sürerse e, esir düşmeleri. Bu çok daha büyük onursuzluk. Başta bizlerin meslektaşlarının onursuzluğudur. E, ben onun için bu buradan bir çağrı yapayım. Bu siyah kurdele eylemi önemlidir. Meslektaşlarımıza sahip çıktığımızın belirtisi olarak biz bunu önermiştik. Ben de Özellikle duyurdum bütün pilotlara, arkadaşlarımız elden ele şeklinde duyurdular. Siyah kurdele takmak ben arkadaşlarımı istiyorum demektir. Evet. Başta bunu göstermemiz lazım. Derneğimize de baskı yapmamız lazım. Uluslararası örgütlenmeleri bu yönde harekete geçirmesi için. Peki, çok güzel. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Take the ribbons from your ear. Shake it loose and let it fall Laying soft against my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is your time Help me make it through the night I don't care who's right or wrong I won't try to understand Let the devil take tomorrow Yesterday is dead and gone And tomorrow's out of sight When it's sad to be alone Help me make it through the night Açık Radyo 94.9'dayız Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz Bugünkü konuğumuz kaptan pilot Aynı zamanda öğretmen pilot Bahadır Altan Evet efendim birinci bölümde Lübnan'da Beyrut'ta Kaçırılan pilotlarımız konusunu konuşmuştuk ikinci bölümde de e, gerektiğinde gene aynı konuya döneceğiz. Ama buradan hareketle biz daha önce Bahadır Altan'la yaptığımız programlarda da gökyüzündeki risklerden hava yolculuğu ve taşımacılığındaki sorunlardan bahsetmiştik. Acil durumlarda nasıl bir yönetim gerektiğini konuşmuştuk. Bu risklere karşı eğitimler meselesini ele almıştık. Şimdi gene bu çerçevede aslında Suriye politikalarının Bizim açımızdan maliyeti birçok bakımdan yüksek olduğu gibi aynı zamanda hava kuvvetlerinden iki e, pilotu da kaybettik e, bir e, jet uçuşu sırasında. O olayla ilgili böyle bir kaza kırım raporu vesaire bunlar çıktı yayınlandı mı benim şu ana kadar... E, ...atlamış olabilirim... Evet, ...bilmiyorum. Yayınlanan bir şey var ama... Evet. ...detaylarını paylaşmıyor kamuoyuyla... ...hava kuvvetleri. Evet. Şimdi burada... E, ...tabii biraz daha gene o olayda... ...sadece kazanın o andaki sebeplerini... ...değil de... ...bu uçuşun... ...neden böyle bir olaya... ...bu uçuşa ne gerek vardı... ...neden yapılıyordu... ...biraz buradan geriye dönerek yani buralardan hareket etmek lazım... Evet. ...diye düşünüyorum Ama ben. bir rapor açıklanmadı değil mi? Açıklandı. Açıklandı. Evet. Yani ama çok üstünkörü bir rapor, detayları yok. Örneğin yok. net, bilinmeyeni çok olan bir... Evet. E, ne açıklandı? Şey. Açıklanan şu... E, ...çelişkili ifadeler... ...mesela Suriye tarafından... ...vurulmadığı... ...şeklinde... Evet. E, ...bir kısmı. Pardon ben onu e, bir öncekiyle karıştırdım... Ee, ...bomba parçalarının bulunduğunu... ...ama net bir sonuç açıklanmadı. Evet, bi, bunu ben Onu de hatırlayayım. Bomba parçaları bulundu. Yani Denizden bazı bulgular açıklandı. Şu oldu, olasılıklar açıklandı. İşte bomba füzenin vurduğuna dair. Hatta sonradan da dedikodu şeklinde... ...bu açıklamalar yapılmadığı zaman... ...her zaman olduğu gibi... ...dedikodu şeklinde yayılan... ...ve doğrulanmayan bilgiler oldu. Evet. Örneğin pilotların postallarının bulunduğu... Hatta o paraşütle atladıkları ondan sonra Suriye yetki makamlarınca pilotların oradan alındığı Alındı. sonra evet. tekrar yaşamlarının kaybedip oraya getirip bırakıldığı gibi bir sürü dedikodu. Aslında bunların tabii hepsi aileler üzerinde de son derece derin evet. izler. Ama resmi olarak. otorite şunu açıkladı ki pilotlar atlamaya teşebbüs etmediler. Sandalyelerine bağlı olarak enkazda bulundular. Bunu evet. açıkladılar. Evet. Doğru. Şimdi bunun Bir öncesi var aslında bu olaydan yaklaşık sekiz yıl önce Ege'de düşen bir F-16'mız var. Doğru. Bu F-16 hemen hemen aynı derinlikte bu uçağın enkazını çıkardılar ama örneğin bu F-16 hala aynı yerde duruyor. Orada şehit olan yüzbaşı kardeşimizin kızı büyüdü şimdi ve ben de bu olaydan sonra dedi ki ben de babamın çıkarılmasını istiyorum. Bu çok vahim ve bizim aslında e, aczimizi de ortaya koyan bir şey. O olayda e, biraz da tesadüfen yaşam, yaşayan bir arkadaşım benim. E, Osman Çiçekli. E, o zamanki devlet politikası uçağın vurulduğunu açıklamama üzerineydi. Ama Yunan e, pilotu ...Yunan uçağı bizim uçağımızı vurmuştu. Evet, ama Çok Bahadır yani şekilde. bunun için uçak olmasına gerek yok. Kıbrıs çıkarması sırasında koskocaman Kendi e, gemimizi, e, gemimizi e, vurduk. 25 yıl sonra hürriyet manşet attı. Tam 25 yıl sonra. Yani, evet. yani e, Suriye olayında da esas şuna e, bakmak lazım. Bu uçak oraya neden uçuyor? Türkiye'nin savunma ihtiyaçları açısından böyle bir şeye gerek var mı e. diye baktığımız zaman... O kardeşlerimizin NATO'nun Suriye'nin reaksiyonunu ölçmek amacıyla ki bugün nedenleri çok daha iyi görülüyor füze veya uçak saldırısına karşı Suriye'nin reaksiyonunu ölçmek üzere denizden Suriye'ye istikametinde gelen bir Türk uçağının Türkiye'nin ulusal çıkarları veya işte savunma politikasıyla bağdaşan bir uçuş olmadığı görülüyor. Evet. Yani Suriye'ye karşı düşmanlık politikasının sonucu olarak bu arkadaşlarımız adeta yem haline getirildiler. Ve o bölgede Suriye'nin çok do bana göre çok doğal bir reaksiyonu sonucu maalesef hayatlarını kaybettiler. Çünkü Suriye'nin hava sahasını ihlal eden bir uçuş. Evet, yani o uluslararası hava sahasında falan... Değildi. Değildi ve o belli... Tabii bu da yalanlandı falan ama... Evet, ama onlar hep ortada girdiği, kalan şeyler... Evet, girdiğini söyler. ben düşünüyorum şahsen. Evet. Çünkü bütün başka açıklamalarda bunu doğruluyor. Evet. Yani orada şunu sorgulamamız lazım. Niye komşu bir ülkede hele de böyle bir gerginlik varken... Onun hava sahasına girip onu kışkırtma gereği niye duyuyor evet, bu Ben bu ülke, arada tabi dinleyicilerimize eski dersin. bir hava kuvvetleri e, pilotu olduğunu da e, duyurmak istiyorum. Evet, ben o aynı istiyorum. uçakta 14 yıl uçtum F-4 evet. uçağında. E, maalesef e, evet. o arkadaşlarımızın yer politikaları da biraz e, bildiğini tabii ki varsayıyoruz evet. ve biraz da biliyoruz. Evet. evet. E, peki şimdi programın birinci bölümünde bir güvenlik ve emniyet Ee, sözcükleri üzerinde durdum ve Türkiye'de bunun ikisinin e, eş anlamlı kullanıldığını aslında ikisinin birbirinden farklı olduğunu belirttin. Ona ilişkinde bir takım e, açıklamalar yaptık zaten. E, esas çarpıcı olan da e, pilotlarla yapılan e, ankete verilen cevaplar idi. Evet. E, ve buradan hareketle Türk havacılığının bütünü açısından, herhangi bir şirket vesaire falan belirtmeden konuşacak olursak genel risklerimiz nelerdir? Genel problemlerimiz nelerdir? Hatta çağın gerisinde kaldığımız hususlar nelerdir? Biraz da bunları ele alabilir miyiz? Bu konuda aktif bir grupsunuz artık. Bir camia olduğunuzu da ...ifade etmek mümkün... ...aynı zamanda... E, ...özellikle belirttin... ...airkule.com'u... E, ...dinleyicilerimize tavsiye ederiz... ...onun yazarlarından birisinin... E, ...havacılıkla ilgili... ...birçok konunun ele alındığı... ...bir internet sitesi... ...oralarda da çok duyarlı bir şekilde... ...bu konulara giriyorsunuz... ...ve bir Türkiye tanımlayabilir miyiz... ...ve dünyadaki yerini... ...ifade edebilir miyiz... Havacılığın temel sorunu biz kendimize ayna tutmuyoruz. Burada da e, örgütsüzlük, toplumun dağınıklığı, duyarsızlığı her şeyin kayn altında aslında yatan biraz bu. Yani e, genel olarak probleme havacılığın problemi nedir dediğimiz zaman bu şeffaflıktan uzak, her şeyi gizli kapalı, kamuoyundan gerçekleri gizleyen bir anlayış. ...hataların büyümesine neden oluyor. Çünkü hatalardan ders alınmıyor o zaman. Biz büyük kazaları yaşamış bir Türk sivil savcılığı büyük kazalar yaşadı. Bunlardan yeterli dersi almak... ...kaza olmadan da kaza olabilecek bazı olaylardan ders almalara bağlı ki bu kazalar olmasın. Bizde hata yapanı, hatayla suçu ayırt eden bir anlayışımız yok. Biz aynı o eski dönemde elinde cetvelle... Hata yapan öğrenciyi döven öğretmen tavrında yönetim yani, sistemimiz. Hı. Sivil Havacık Genel Müdürlüğü şu anda almış pilotlara da e, başta olmak üzere hatasını görene ceza vererek bu, bu ne ulaştırma Dışıklı. bakanlığına bağlı bir bağlı genel sivil havacık genel müdürlüğü evet. evet. Oysa örneğin pilotların yorgunluğu, uçucu ekiplerin aynı zamanda kabin ekibinin yorgunluğu konusunda. Bir adım ilerleyen bir revizyon görmedik bugüne kadar. SHT 6A50 diye bir yönergemiz var. Uçuşların, e, uçucuların dinlenme ve çalışma sürelerini düzenleyen yönerge. SHT 6 Sivil Havacılık Talimatı, Talimatı. diye kısaltma, evet. kısaltılmış. Bu yönerge bizim baş belamızdır. Avrupa standartlarından, dünya standartlarından kötüdür. İşte günde 14 saat çalıştırır. Buna da her revizyonda istisnalar getirir. Oysa günde on dört saatli çalıştığı. Evet bizim gündüz e, saatlerinde bir pilotun kabin memurunun çalışma süresi on dört saat. Kamyon şoförünün sekiz saat örneğin. Evet. Gece bu. Bu yönerge bile son yıllarda gece kısıtlamaları geldi. Gece de aynıydı. Şimdi, Peki bir hı. şey soracağım. Ee, bir başka ülkede bildiğimiz bir örnekte bu süre ne kadardır? Başlangıç şeyine göre saatine göre kısaltılır. Örneğin gece 24 ile 02 arasında başlıyorsa bu dilime giren süre kadar 12 saate gece 12 saattir bu dilime giren süre kadar tekrar kısaltılır gece 10 saate düşer. Düşer. Çalışma. Evet. Bizde 14 saat gece 13 ve 12'ye kadar düşüyor ama istisnalar oluyor. Şöyle ki diyor ki bazı gerekçelerle örneğin sorumlu kaptan pilot kararıyla bu süre 2 saat uzatılabilir. 14 dört Bu bütün uçuş ekibi de evet, edilebilir. Kaptan gerekli görür. Gittiğiniz meydanda yolcunun mağdur olmaması, uçağın geri gelmesi, oradaki işte az önce konuştuğumuz nedenler de olabilir. Evet. İki saat uzatabilir. Başka? Oraya sefer yaptığınız zaman bir kişi artırarak ekibi, iki kişi ise kokpit ekibi, bir kaptan, bir ikinci pilot, bir kişi daha vererek bunu artı iki saat daha artırabilirsiniz. On sekiz saate çıkabilir çalışmanız. Buna uygun dinlenme sürelerini de aynı şekilde kısaltılabiliyor. Şimdi bu grev nedenlerinden biridir örneğin Türk Hava Yolları okyanus aşırı uçuşlarda dinlenme süresi 36 saattir. Bunu 24 saate düşürmüş. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü neden? Türk Hava Yolları böyle bir şey talep ediyor diyor ki ben burada 24 saat dinlendirerek hani jet lag dediğimiz evet. e, bir sürü e, dinlenme faktörleri Bioritmi bozan faktörler devreye gidiyor. 36 saati 24 saate düşürmeye izin veriyor örneğin. Şimdi bu tür şeyler her zaman çalışan yük taşıdıkça üstüne binme şeklinde yapıldığı için bizde ne yazık ki kamuoyunun da ilgisi her zaman şunlara daha fazla oldu. Örneğin Türk Hava Yolları hosteslerinin giysileri, ruj rengi her zaman öndeydi. Biz e, böyle magazin haberleri ağırlıklı çalışan siteler o yüzden çok fazla okunur. Toplum da ne yazık ki bunu biraz kamçılıyor. Bunların e, rolü de var. Ha, oysa bu kabin memurunun rujunun renginin önemi yok. Onun deneyiminin farkında çok var, değil tabii. toplum. Örneğin Houston'da nehre inen ya, o kuşlar değil. girdi. o Oradaki kabin memuru, memurları... Bir tek yolcunun bile burnunu kanatmadılar. Yaş, yaş ortalamaları 55'in üzerindeydi. Bu o kadar önemli bir ölçü ki bizde Türk Hava Yolları'nda 45 yaşın üzerinde kabin memuru, kabin amiri yok. Çalıştırmıyor. Emekliye ayrılıyor, zora emekliye sevk ediyor. Daha doğrusu işten evet. atıyor da emekliliğini hak edeni. 45'in evet. üzerinde genel müdürün sözüdür bu. Temel 45'in 45, 45 yaşın üzerinde kabin memuru görmek istemiyoruz. Evet. Şimdi bu kabin memurunu bir vitrin gibi gördüğünü ifade ortaya koyuyor. Aslında. Bunların hepsinin kökeninde şu var. Açıklık, şeffaflık, hata yapanın kendi hatasından da dersler çıkartılması için bunu rahatlıkla rapor edebildiği, cezalandırılıp işten atılma tehlikesi duymadığı bir anlayış gerekiyor havacılıkta. Ben kendi hatamı da rapor edebilmeliyim ki, O başka birisinde daha büyüyerek, başka şeylerle de birleşerek kazaya Ortaya neden olmasın. Biz buna adil kültür diyoruz. İngilizcesi just culture. Dolayısıyla havacılıkta temel sorunumuz yönetim bazında. Yani yönetimden başlıyor uçuş emniyeti anlayışı. Yolcuya değer veren, yolcunun can güvenliğini her şeyin önünde tutan bir anlayış ancak ekiplerin dinlenme sürelerine de, çalışma sürelerine de, Onların hatalarından dersler çıkartılmasına da e, akılcı, bilimsel bir yaklaşımı gösterebilir. O zaman uçuş şemniyet olur. Bunu denetleyecek olan e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne yazık ki özel bir kurum değil. Temel sorun bu. Bu özel Peki özel kurum olsa bu sağlanabilir mi? Yani kesinlikle bu sağlanabilir. Aynı zamanda devletin de bir görevi değil midir? Çünkü çok e, önemli bir alanda güvenliği, emniyeti e, sağlamaktan sorumlu. Çünkü en, en ufak bir problem olduğunda bütün oklar dönüyor. Sivil havalıcılık genel müdürlüğüne e, soruluyor. Yani niçin böyle bir kaza oldu? Neden bu sadece şirketlerin problemi? Değil tabii ki. Tabi öyle. Ama bizdeki şey gibi hani bu gezi olayları sırasında işte emniyet müdürleri, polisler hiç, e, hepsi serbest bırakıldı biliyorsunuz. Evet, yani tabii. devlet korumasında olan devlet kendisine bağlı kurumları onların başındakiler başta olmak üzere atama yetkisi kendi elinde olduğu zaman kamuya karşı halka karşı sorumlu hissetmiyor o yöneticiler. İktidarlara karşı hissediyor. Polis de öyle. Yoksa... Beş tane insanın öldüğü bir ortamda böyle konuşmalar olabilir mi? Bu Bunlardan sorumlu insanların ağızlarından hem de duyduğumuz sözler. Aynı şey bizdeki mesela Isparta kazası çok net bir örnektir. Evet. Atlas jetle World Focus şirketinin ortak e, kazası. İlk defa bu davada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri de yar, e, sanık sandalyesine oturdu ama çok sınırlı Nasıl bir kısma. Nasıl oldu bu? Bana göre oradaki bir tane yürekli savcının şeyidir. Keçi Borlu Cumhuriyet Savcısı. Sivil Avcılık Genel Müdürlüğü'nden bu World Focus'a lisans veren, onun şunu durdurmayan, göz yuman kişileri, isimlerini söylemeyeyim şimdi. Sanık sandalyesine, iddianameye yazarak oturttu. Yani genel müdürü kurtardılar belki ama oradaki sorumlular, şirket genel müdürleri de yargılandı ilk defa. Bu Bir adımdır bizde yavaş yavaş yönetim bazında da uçuş emniyetini ciddiye almaları ben de sorumlu olurum düşüncesiyle e, bazı ciddi adımlar atıldığını görüyoruz uçuş emniyetinde. Bu sevindirici bir şey ama yeterli değil ne yazık ki. Yani her şeyi de kapkara bir e, tablo çizmeyeyim. Yani havacılıkta çok güzel şeyler de oluyor eğitim anlamında, uçuş emniyeti anlamında ama bunlar e, büyüme hızının gerisinde kalan bir seyir izliyor ne yazık ki bir yandan da çok hızlı bir büyüme gerçekleşti evet. değil mi yani 2009'da da bu tabi evet 2009'da e, Türkiye'deki e, Türk Hava yollarındaki gelişmeyi 53 olarak e, belirtmiştin e, çok ciddi bir rakam bilmiyorum ondan sonraki yıllarda ne oldu e, gene bir rakam vereyim. bir bir müteşekron onu da kıyaslayalım ben e, 92 yılında Haberi hatırlıyorum. 92 yılında Atatürk Havalimanı'na bugün inen kalkan uçak sayısı yüzü geçti diye haber olmuştu. Evet. Atatürk Havalimanı'nın yanına bir pist yapıldı ama paralel olduğu ve çok yakın olduğu için kullanılmıyor bu sürede. Geçen hafta yine rekor tekrar kırıldı diye. Aynı havalimanına inen kalkan uçak sayısı 1200'ü geçti. Yani 100'den 1200'e 1200 e. yani. yani bu o kadar e, şey yapıyor ki. Tabi, a, ama buna oranla artan altyapı, buna oranla artan personel göremiyoruz. Hava trafik dahil olmak üzere. O zaman bu ağırlıklı konuşmuştuk. Bakalım bir e, üçüncü havalimanı yapıldığında bu rakam ne olacak? Veya o hangi sorunları beraberinde getirecek? Bu şeffaflık olmadığı zaman en önemli şeylerden biri de bu. Önemli bir üçüncü havalimanı kamuoyunda tartışılarak yeri yurdu belirlenmeli, sır gibi saklanılıyor. Orada ne kadar ağaç kesileceği falan e, ayrı bir kesildi konu. zaten. Evet. Yani Ben o alanı e, biliyorum. Siz daha iyi biliyorum. takip ediyorsunuz ama evet. şu bizim açımızdan yapılması gereken en önemli etüt kuş göç yolları. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın önünde leylekler göçe hazırlanıyorlar ve tam Atatürk Havalimanı'nın üzerinde döne döne... Tırmanıyorlar ki daha yüksek irtifadan daha az enerji harcayarak göç etsin. Göç etsinler diye. Evet. Peki bu sizi neden ilgilendiriyor? E, bu leylek sürüsüne giren bir uçağın sonu demek bu. Evet. Onun için bu kuşları kaçıracak tekbirler bulmaya çalışıyorlar. İşte e, Avrupa bu konuda bilimsel araştırmalar yapıyor. Sesler, ışıklar bulmaya çalışıyor. Ama o havalimanını ilk başta bu kuş göç yolları üzerine... ...kondurmamakla başlamak gerekiyor. Yani milyonlarca yıldır bu kuşlar... ...gökyüzünde uçuyorlar. Gökyüzünün gerçek sahipleri onlar. Doğru, doğru. Biz son 60 yıldır geldik... ...onları kovalıyoruz. Halbuki kaçması gereken... ...biziz. O doğal... E, ...hayatın içinde kuşlar... ...bize göre davranışlarını değiştiren Şu anda Yeşilköy'de bu risk var mı? Kesinlikle öyle. En riskli meydanlardan biri. Geçen hafta bir leylek çarptı... ...örneğin tam burnuna denk geldi. Evet. E, ve büyük bir şey. Bugün... Başka bir kanal kuş konusunda özellikle bir şeyler söyledik. Şöyle bir geometrik artış oluyor. Örneğin bir kilogramlık bir kuş e, sürate bağlı olarak kütlesinin yanına bir sıfır bir sıfır daha konabilecek hale geliyor. 300 kilometre hızla giden bir uçak Uçan... bir kuşa çarptığında bunun ağırlığı 100 kiloya çıkıyor. Evet. 100 kiloluk bir kütle çarpmış gibi etki ediyor uçağa. Bir de sürü olduğunu düşünürseniz motorların da ...elden çıkmış söz konusu. Ciddi risk. Tabii. Üçüncü havalimanı yapılırken... ...bu çevre etkileşim e, raporları... ...kuş göç yolları ve oradaki kuş yuvalanma alanları... ...açısından incelenmiş midir? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü bu kamuoyuyla paylaşılan bilgiler yok. Evet. Bu konuda. Bunlar bu şeffaflığın... ...özerk yönetilmemenin... ...denetimin özerk olmamasının... Getirdiği sorunlar diye düşünüyorum. Evet, e bugün e, Açık Radyo'daki sabah programlarından birinde programcı arkadaşımız e, Korhan'ın e, programında e, çok önemli bir e, hocamız e, Haluk Gerçek hocamız e, İstanbul'da üçüncü e, köprüye bizzat karayolları uzmanlarının karşı çıktıklarını Açıkladı Yani evet. kendi uzmanlarına dahi, kendi bürokratlarına dahi e, danışmayan, danışmayan veya onları dinlemeyen bir anlayış olduğu sürece bütün bunlar olacak tabii. Son bir soru sormak istiyorum. Yeni üçüncü havaalanı açın, açılınca ilk havaalanı yani Yeşilköy Havaalanı kapanacak mı? Söylenen bu. Evet. O zaman bu hiçbir e, faydası olmayacak şey olarak. Evet. Yani ikinci havalimanı oraya da, da tabii başka hesaplar var e, diyebiliyoruz. Kapatıp orayı işte alışveriş merkezleri evet. yine evet. E, Gezi Parkı'na yapmayı düşündükleri gibi şeyler yapacaklar evet. e, diye korkuyoruz. E çok da güzel bir alan tabii yani e, metrekare, evet. metrekaresinin değeri e, şimdiden e, belli. Onun için iştah, kabarttığına iştah, eminim. iştah e, evet. kabarttığından emin olmamak mümkün değil. Doğru. Evet, e, bu süremizi tamamladık Bahadır. E, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Sağ olasın. E, bugün Şöyle seninle bakalım. birlikte hem kaçırılan pilotlarımızın durumunu konuştuk ki... ...diliyoruz çok kısa süre içinde... Ee, özgürlüklerine kavuşurlar inşallah. Şu an itibariyle gene 26 gündeyiz. Herhalde 16 saat 2 dakika. 26 gün 16 saat evet. 2 dakika. Biz burada hemen internet sitelerini tekrar söyleyelim. airkule.com değil evet. mi? Sivil, Sivil Havacılık Akademisi direkt Facebook'ta da sayfalar var hepsinin. Çok güzel. Ee, Sivil Havacılık Akademisi diye arandığı zaman her yerde bulunabilir. Bulunabilir. Anket sonuçları çok çarpıcı. Ve anket soruları da var. orada var. Orada var. Ee, güzel. Görsel olarak da grafiklerle anlatılmış. Ee, ben e, emek veren arkadaşlarımıza başta Engin Aksüt olmak üzere kaptan pilot arkadaşım e, çok çalıştı bunun için. E, ele, emeklerine e, çok teşekkür borçlu bizi camiye bana göre devlet de borçlu bunu hiçbir büyük ücretlerle yapabiliyor devlet aslında tabii, tabii. ama Sivil Havacılık Akademisi bir ücret talep etmeden aslında Sivil kamu bir adını, olarak e, bir inisiyatif olarak bunları sunuyor yeter ki alıp yararlanıp bundan e, bazı e, dersler çıkarsınlar evet. bizim isteğimiz sadece bu hepinize güvenli uçuşlar dileyelim Ee, çok çok teşekkürler Bahadır Altan. Emniyetli uçuşlar emniyetli diye düzeltiyorum. Uçuş... <gülüyor> Güvenli değil, emniyetli. Doğru. Efendim bu hafta Altın Saatler programında Açık Radyo'da konuğumuz Bahadır Altan idi. Bahadır Altan arkadaşımız kaptan pilot, aynı zamanda öğretmen pilot. Kendisiyle e, gökyüzündeki riskler ve Ee, bu konudaki karşılaşılan sorunlara konuştuk. Gelecek hafta yeni bir altı saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.